Herkese merhabalar. 95.0'a çık radyoda müzelik sohbetlere hoş geldiniz. Bu yayın döneminde siz dinleyicilerimize kültür ve insanı dair müze odaklı sohbetler sunacağız. Bu sohbetlerin içerisinde tasarım, Türkiye müzeciliği, müze mimarisi gibi konularda olacak diye umuyoruz. Umuyoruz yaşanır. Şimdi kısaca ben kendimden bahsedeyim. Ardından yayında bizimle birlikte olan diğer arkadaşlarım bahsetsin. Ben Yemel Gülşak'ın. 9 Eylül Üniversitesi'nde doktora yapıyorum müzecilik alanında. Onun dışında İzmir'in UNESCO yeni geçici listesine giren bölgesi olan İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığında çalışıyorum. Şimdi diğer arkadaşıma geçelim. Merhabalar. Ben Pelin Kaya Voran. Ben ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Müze, müzecilikte de yüksek lisans yapıyorum şu an tez aşamasındayım. Ben de Gökçe söz bırakayım. Merhabalar. Ben Gökçe Büyükmete. Ben de Dokuz Eylül Üniversitesi müzecilik lisans mezunuyum. Şu anda da müzecilikte yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda bir serginin sergi yöneticisi olarak çalışıyorum. O zaman öncelikle müze nedir, ne işe yararla başlayabiliriz. Hepimizin aklına farklı bir şey gelebilir aslında. Kimimiz için eğlenceli, kimimiz için çok soğuk bir yer. Eski eserlerin konduğu, öğrendiğimiz, estetik tatmin yaşadığımız, sesimizi duyurabildiğimiz, bizi temsil eden yerler olabilir müzeler. Bunların hepsini içinde barındırıyor aslında. E, müze tanımı da toplumsal ihtiyaçlara ve gelişmelere göre sürekli olarak değişiyor. Uluslararası Müzeler Konseyi'nin İngilizce adıyla e, kısaltmasının ikon, diye bilinir, belirli aralıklarla bir müze tanımı yapıyor. Bu müze tanımını ben okuyayım isterseniz. Müzeler, geçmiş ve geleceği değerlendirebileceğimiz, bu amaçla diyalog kurmamızı sağlayan demokratikleştirici, kapsayıcı ve çok sesli alanlardır. Bugünün çatışma ve zorluklarını tanıyıp tanımlayarak toplum adına korumakla yükümlü oldukları eserleri ve kültür örneklerini gelecek nesiller için güvence altına alır. Her kesimden insanın bu kültürel miras erişimi için eşit haklar sağlar. Müzeler kar amacı gütmez, katılımcı ve şeffaftırlar insan onuruna ve sosyal adalete bütün dünyayı ve insanlığı kapsayan biçimde eşitliğe ve iyiliğe katkıda bulunmak için toplar, muhafaza eder, araştırır, yorumlar, sergiler ve dünyadaki anlayışı bu yönde geliştirmek için çeşitli topluluklarla aktif olarak çalışır. Teşekkürler. Bu tanım 2019'da yapıldı. Ama hala tartışmalı aslında. Kabul edilmedi henüz değil mi? Henüz kabul edilmedi. Yeni tanım üzerinde de çalışmalar var. Evet. Ben geçenlerde şöyle bir şey duydum bu tanımla ilgili. Şey diyoruz ya, kapsayıcı çok sesli alanlardır. Gerçekten alan olmalı mı? İşte mekan mı olmalı? Yer mi olmalı? Müze? Kamusal alan olarak mı yedemeliyiz? Yoksa birleştirici bir yer mi olmalı? Falan gibi. İKOM'un içindeki tartışmalarda bunun döndüğünü biliyorum. Böyle Arada İKOM üyelerine mail yolluyorlar. İşte bu kavramlardan hangileri olmalı, hangileri olmamalı gibi. Ama içinde bulunduğum süreçte bence bu kavramları an bir an değişiyor artık. Hani birini kapsayıcı olmaktan çıkması bir olay meselesi sadece. Her an değişebiliyor. Sabit bir İKOM tanımı görecek miyiz acaba bilmiyorum. Ama belki de şey yapabiliriz. Bizler için müze nedir onu konuşabiliriz. İsterseniz ben başlayayım önce. Müze benim için aslında biraz daha psikolojik kökenleri olan bir şey insanın kendisini anlatmasıyla ya da insanın kendisini anlamasıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum üzerine. Çünkü hani kendimizi anlatmak için sürekli nesneler kullanıyoruz farkında olarak ya da olmayarak. İşte saç rengimiz kendimizi ifade ediyor, giydiğimiz tişört kendimizi ifade ediyor. En ufak bir ne bileyim taktığın rozet bile kişinin kendisini ifade ediyor. Rozet de aslında birilerinin kendini ifade ederken kullandığı nesnelerin Toplandığı ve sergilendiği, korunduğu da mekanlar olarak görebiliyorum ben. İnsanların günümüze kadar yapmış olduğu nesneler, sanat ürünleri, buluşlar ve bunların hepsini sergilendiği eğitimin bir parçası olan kamusal bir alan yaratıp insanların günlük yaşamının bir parçası olduğu kompleksler aslında müzeler. Bu yüzden kısaca belki de <gülüyor> bu kadar konuştuktan sonra kısaca devam. İnsanın kendini anlama macerasının günlük yaşamada entegre olduğu, girdiği bir alan. Olarak belki de müze diyebilirim. Ya yani güzel müzeler ya. <gülüyor> Pelin sen, senin için müze ne? Ben de e, hep yani bu soruyu sorduğum zaman kendime toplumsal rollerinin ön plana çıktığını fark ettim, müzelerin. Benim için müzeler toplum inşasında önemli mekanlar. <gülüyor> Burada da mekan yer tabii. Evet. Mekan olarak şu an söyleyeyim ama aslında kültürü de şekillendiren Modernizmin özellikle önemli bir aracı olarak, tarihsel olarak ortaya çıkmış. Yani tarihsel olarak rolleri, toplumsal rolleri benim çok ilgimi çekiyor. Gökçe peki senin için müze ne? Ya şey lütfen bir şey demeyin. Bina falan. <gülüyor> Aslında benim için müze de sizin ikinizin de söylediklerinden böyle içinden toplayıp aldığım şeyler olabilir. Ya Ben de şu noktada müzenin toplumsal rollerinin, daha sosyal rollerinin benim için önemli olduğunu düşünüyorum. Ve benim için müze gerçekten tanımda da bahsettiğimiz gibi kapsayıcı, çok sesli yani insanların özellikle bu kadar aidiyet duygusunun azaldığı, temsil edilmenin azaldığı dönemlerdeyken bu insan için bir temsil alanı olması ve belirli aidiyetliklerinin olabileceği yerler olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda senin dediğin gibi onlar için ifade alanı ve nesnelerle bu ifade yapılıyor. Bu müze tanımında da hani hem nesneye koruma odaklanma, hem de aynı zamanda toplumsal roller, bu ikisinin dengesinin oluşturulduğu, yani nesneleri bir kenara atmadan, ama hikayeleri de hiçbir şekilde bir kenara atmadan, e, asıl kuvvet çünkü oradan geliyor bence müzelerde, nesneyle o somutlukla o hikaye yansıtabilmek, o dönüştürücülüğü aslında sağlıyor. O yüzden benim için müze nesneyle hikayeleri, Gösteren, anlatan, bunları eğitim için kullanan, temsil için kullanan ve toplumun yararına olan bir alan. İ i̇konun tanımını <gülüyor> oldukça yakın bir aldık Gökçe'den. Şey deyince, e, insanların kendilerini temsil edilmeleri ve işte görmeleri deyince aklıma şey geldi. Yüzmir Etnografya Müzesi'ne ilk geldiğimde bir bakayım dedim. İşte şey var, benim babaannemin hala kullandığı oklavalar, ne denir ona, hamurların açıldığı şeyler falan görüyorum. Ya da ne bileyim benim babaannem koyundan topladığı yünlerle kendisi şey yapardı, ip eğirirdi. Onların kullanıldığı malzemeler falan var ve bana çok şey gelmişti gördüğümde. E tamam hala kullanılıyor bunlar, niye bu kadar şaşırıyor ki insanlar, bunun sergilenecek ne unsuru var falan diye. Sonradan öğrendim ki çok şey bilmiyormuş. Herkes bizim gibi köyde yaşamıyormuş. <gülüyor> ya tabii köy olayı bir yana hani insanın kendi dünyasının içerisinde çok tanıdık olan nesneler aslında farklı bir bağlamda anlatıldığında serildiğinde çok daha farklı şeyleri ifade ediyor ve hani bunu fark etmek muhtemelen müzeciliğin bana katkı şeylerden bir tanesi. Bir de aklıma şey geldi az önce konuşurken müzecilikle ilgili. Bu yeni, yeni bir sergi açıldı yakınlarda bir anıyla ilgili. Diyarbakır'da Ahmet Güneştekin'in evet. sergisi. Anı ve işte ifade deyince, nesne deyince aklımda şu sıralar gündemde olmasından dolayı ona gitti. Çünkü şu an İnanılmaz bir e, bu konu üzerine hafıza mekanı olması üzerine de konular e, tartışılmakta. Gerçi hafızadan da bahsedeceğiz ilerleyen bölümlerde ama bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mıdır merak ediyorum. Çünkü herkesin fikri bu konuda çok farklı ve işte tabutların farklı renkte boyanmış olması, işte oraya katılan ünlülerin farklı pozlarla, işte, füf gülümseyen ifadelerle şey yapmaları ya da Öldürülmüş olan insanların isimlerini renkli sokak tabelalarına konulmuş olmaları ve sergilenmeleri. Yani protest sanat da sanat ama... Yani hassas konularda sergileme yapmak ya da bir sanat ürünü ortaya çıkarmak o kadar kolay olmadı. Yani anıt aslında orası hı hı. ve bir anıtı böyle dönüştürmek çok daha kolay bir iş değil diye düşünüyorum ben. Sonuçta hafıza mekanı ve bir anıt. O yüzden oradaki yaşanmışlıkları, oradaki işte hikayeleri, oradaki insanların o bölgeye nasıl baktığını biraz dikkate alarak bir şeyler yapmak gerekiyor herhalde diye düşünüyorum. Evet. Bir müzik arası verelim isterseniz. Çaldığımız şarkı, daha doğrusu çalacağımız şarkı Alexandria adlı. Aklımıza aslında ilk müze kütüphane olan İskenderiye'den geldi. Keyifli dinlemeler Tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Açık Radyo 95.0'da müzelik sohbetlerle devam ediyoruz. Ee, az önce biraz ağır konulardan bahsettik ama ben son olarak bu ağır konulara bir şey daha eklemek istiyorum. Belki biraz ağırlıklı olur. Yani e, sırf anıtlarda değil aslında bu hissetme, o kurallar bütünü. E, müzede sergilenen eserlerin temasına, o müzenin sergisinin ne anlattığına göre de doğu, doğaldan bir... E, yüklenmiş kurallar bütünü geliyor aslında. Yani bu tamamen es, eserin kendisinin yarattığı ya da anlatının kendisinin yarattığı bir alan. O arkasındaki hikayelerin, o toplumsal birikimin yarattığı bir alan. Ya ben mesela modern sanat sergilerine girdiğimde o yabancılığı yaşıyorum. Anlamıyorum çünkü soyut figüratif eserler aman ya Rabbim şimdi burada bu şey gibi lisede edebiyat dersinde şair burada ne anlatmak istemiştir <gülüyor> muhabbeti gibi böyle bakıyorum. Şimdi Soyut figüratif eser tamam çok güzel. Bunun yaratan kişiyi de muhakkak bir anlam vererek yarattı bunu ama benim almam gereken anlamda o anlam aynı mı? Eser amacını yerine getiriyor mu? Ben eserin amacının yerine getirmesine yardımcı oluyor muyum acaba diye böyle çok gereksiz gerilimlere kapılıyorum. Ama bunların hepsini konuşacağız zaten. Devam edelim. Şimdi şey demek istiyorum biraz komik olacak ama Gökçe sen bu işin lisansını okudun. Yeni müzecilik ve müzeyoloji kavramlarına da biraz değinelim istiyorum. Çünkü bize göre müze nedir dedik 2019'daki tanımdan bahsettik. Bir de şimdi müze ile ve müzecilikle ilgili her yeni kaynağa baktığımızda yeni müzecilik kavramını görüyoruz. Hatta belki de onun müzecilik 2.0 bile denilebilir bu şey endüstri deyimiyle. bundan ve müzeyolojiden biraz bahsedelim. Sen bir giriş yapar mısın? yani yeni müzecilik kavramına giriş yaptık. Aslında giriş yaptık. Çünkü 2019 tanımı ikonun yeni müzecilik kavramının bize getirdiği bütün keywordleri veriyor aslında. Yani daha eskiden daha nesne odaklı, sadece bir koleksiyonu korumak, onu sergilemek amaçlı olan müzeler, yani herhangi bir temsil kaygısı yok, bir eğitim kaygısı yok. Ya da topluma ulaşma, toplumu geliştirme, toplumu etkileme gibi bir kaygısı yok. Ee, ama sonradan yavaş yavaş bu kaygılar gelmeye başlıyor. Yani bunların yapılması gerekiyor. Çünkü toplum ihtiyaçları bu yönde gelişiyor. Yeni müzecilik de böyle oluşuyor. Yani birazcık daha e, hep işte nesne odaklılıktan insan odaklılığa kayma lafını hep çokluyoruz. Hümenizmeli diyorsun. İnsanın yani, biraz daha merkeze alındığı. Evet merkeze alındığı, daha özne olarak kabul edildiği alanlar yani nesneden biraz çıkarıp nesneyi aslında arkasındaki hikayeyi de ekliyor diyebilirim ben benim için e, müzecilik nedir gelirsek ben yine hani, e, kendim için ne müzecilik müzebilim e, aslında müzecilik çok farklı alanların yani interdisipliner bir alan çünkü içinde sergileme var koruma var restorasyon var Mimari var, tasarım var, eğitim var, topluma ulaşmak var. Bunun içine zaten topluma ulaşmak olunca bütün sosyal bilimler giriyor. Yani psikoloji giriyor, sosyoloji giriyor, temsil var, burada biraz işte tarih giriyor. Müzecilik bunların hepsinin organizasyonunu yapan, yani bu müzeci bunların hepsinin organizasyonunu yapabilen kişi. Müzecilik bunların hepsini bir arada toplayan bir bilim alanı aslında. Yani farklı uzmanlık alanları var. Evet bir mimar geliyor, müzeyi tasarlıyor. Hı hı. E, ama o mimarın müzeyi ne şekilde tasarlaması gerektiğine, çünkü işte içinde sergilenecek eser için, için tasarım çok önemli yani mimari tasarım. İşte sergi tasarımcısı içinde, e, orada nasıl bir ışık vermesi gerektiği, e, müzenin hikayesini yazan ya da orada temsil yapan kişinin nasıl bir amaçla onu göstermek istediğine de bağlı müzeci bunların hepsine hakim olup bunların hepsini doğru organizasyonda yapabilen kişi Dolayısıyla müze bilimde bu organizasyonun kendisi bence. Bir de müzeoloji diyoruz ya müze bilim. Benim aklım hep liseden kalma şey var. Ee, bilim dediğin kanıtlanabilir olmalı. İşte kimya gibi fizik gibi o deney tüpleri bilmem ne olmalı. <gülüyor> müze bilim dediğimiz zaman biraz daha şey oluyorum. Yani nasıl bilimi yapılabilir bunun? Ama interdisipliner olduğu mevzusu gelince meydana biraz daha şey oturuyor o kafamda en azından benim. Sosyal bilim olarak zaten. Evet evet İşimiz. ya o şey hani oloji eki var ya evet. <gülüyor> bilim için bütün şey hesapları bozan bir eki oluyor. Ee, teşekkür ediyoruz bunun için. Bir de şey zaten hani bu bilimli çalışma alanımı tartışmaları çok oluyor. Yani aslında bence bilim olmasa biz şu an bir müze tanımı üstünde bile yıllarca bütün dünya bu kadar tartışmazdı herhalde diye düşünüyorum. Yani artık bir bilim oldu. Belki eskiden bir çalışma alanıydı ama artık bir bölüm. Bülüm. Bülüm. <gülüyor> hem bir bölüm hem bir bilim. Sonuçta Türkiye'de lisansı da var yani bölümle diyebiliriz. Bir de şey geliyor benim aklıma, aklıma çok şey geliyor arkadaşlar. Hani az önce bahsettiğimiz artık insanın merkeze alındığı durum var ya. Şimdilerde de mesela bölümümüzdeki bir sevgili hocamızın bahsettiği materyale dönüş konusu var. Materyale dönüş de aslında biraz daha hikayelerden tutup da belki sergileme unsurunun, o sergileme eserinin ön plana alındığı bir şey diye anlıyorum ben. Doğru mu anlıyorum? Evet. Yani hani bunu dönüşle ilgili düşüneceğiniz nedir merak ediyorum açıkçası. Çünkü şeyde insanın merkeze alındığı kısımda hep mesela şey eğitim bilimlerinde de öyle çocuk merkezli anlatış eğitim şekli işte öğrencilerin... Kişisel yeteneklerini geliştirecek ve anlamalarını tetikleyecek, algılamalarını açacak şeylerle merkezi şeyler yapılıyor. Ama müzede insan merkezli olduğunda da yine kişiye yönelik, belki kişisel gelişimle yönelik, belki hayatının bir alanında kullanabileceği işte 10 tane mesaj veriyorsan bir tanesini bile alsa bu bir kardır diyorsun. Ama bu mesela materyale dönüştü buradan çıkılmış oluyor mu? Yani sadece, sadece şeyi eseri merkeze koyarak. Yani ben böyle benim için üzerine derken o dengeden bahsetmiştim ya aslında bence insanın insan odaklılık o çok o kadar arttı ki müzelerde işte eserler biraz geri planda kaldı kaygısı oluşmaya başladı. Şimdi o yüzden sanki bir materyale dönüş tekrar ortaya çıktı. Bu sefer de e, o zaman şey olacak. Hikayeler mi? Yani insan odaklılıktan mı uzaklaşacağız gibi bir döngüye giriyor burada. Aynen. Ama asıl önemli olan bu denk. Çünkü müzenin temeli koleksiyonu zaten. Yani sen eserini olmadan bir müze olamazsın benim için. Senin o hikayeyi düzgün bir şekilde yansıtabilmen, yani oradaki amacını gösterebilmen, o insan odaklılıktaki amacını yapabilmen için de nesne gerekli. O nesne ile insan odaklılığın dengesini çok düzgün bir şekilde kurmak önemli bence. Katılıyorum. Peki, peki bu noktada mesela hiç koleksiyon olmayan, tamamen koleksiyonsuz, hikaye odaklı müzeler sizce müze mi? Şey geldi aklıma. An, bambaşka bir konu ama. Andrea Malloran'ın şey vardı ya, düşsel müze. Hatırlıyor yani musunuz? Müze. Hı, evet, o geldi direkt aklıma. Şey, bizim, dünyamda bir müze kurdum falan gibi. Hiç ya da mesela bu şey e, nesne odaklı müzede hani nesnenin kendisinin orijinalliği kopya olması konusu bunların aslında hepsi bambaşka başlıklar ama e, bu buradan aslında bu, bu sorularda çıkıyor. Evet mesela bu konuyla ilgili bu kopya konusuyla ilgili daha bugün bir makale okuduk. Bu NFT'ler var ya alınıp satılabilen dijital paralar, dijital Hı -hı. E, değer unsurları non-fungible tokens diye geçiyor sanırım. Bunu müzelerde yapmaya başlamışlar. Ve diyor ki işte bir eserin belirli sayıda NFT'si olacak ve buna işte sahip olan insanlar o eserle ilgili bazı hakları satın almış olabilecekler. Ne bileyim tam telife benzer diyor ama telif gibi değil diyor. işte ne bileyim şarkıcının şarkısını bir kişi aynen çalamaz çünkü bu telife girer ama şarkının coverını yapabilir teliften çıkar çünkü. Bu NFT'lerde de eserlere böyle şeyler yapmayı planlıyorlarmış ve şey şeklinde hologram şeklinde eserin görselinden ziyade 3 boyutlu holografik halini NFT olarak e, kullandırmayı planlıyorlarmış. Hatta yazının sonunda bu işi yapan bir web sitesini falan eklemişler. Hani gerçekleşmiş bir oluyor yani böyle bir şey. Ama hani şey gibi mi olur onu da merak ediyorum. John Berger'ın şey vardı ya görme biçimleri. O, orada bahsettiği işte Moneliza'nın fotoğrafı çoğalmaya başladığında Moneliza hiçbir değerini yitirmedi. Ama aslında artık birkaç kişinin ulaşabildiği bir sanat eseri herkesin ulaşabildiği bir sanat eserine dönüştü diye. Bu NFT'lerde bu tarz bir şey olur mu acaba? Burada dijitalleşme işte zaten devreye giriyor. Dijitalleşmenin getirdiği bir sonuç bu. Kopya meselesi çok daha eskiye fotoğrafa kadar Hı -hı. dayanıyor belki ama e, şu an dijitalleşme bu kadar ilerlemişken bu soruların hepsi aslında orijinal nesneyi de değerli hale getiriyor bence. Kesinlikle. Ee, belki de bu yüzden hani o dönüş, materyale dönüş dediğimiz şey yaşanıyor. Çünkü bir tarafta e, orijinal de nesne orada duruyor. Evet. <gülüyor> Var yani onun değerini de düşürmemesi gerekiyor. İşte bu değeri perçinleyen bir şey mi? Yoksa artık hani bir kol boyu mesafede ya dijital hayat, dijital nesne insana... Hani Değerim düşüren mi yoksa artıran bir şey mi? Ne ne ölçüde e, kopyalandığına ve yayıldığına bağlı olarak belki de değişiyor. Yani fazla yayılması da değerini düşüren bir şey oluyor olabilir Suyun mi? çıkarmayın <gülüyor> kardeşim. <diye>. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yani ben şeyi çok şaşırmıştım e, bunun düşünülmüş olmasına. Hani biraz daha çünkü bunun birkaç kişiye verilebilen bir nesne olması, hatta belki de holografa şey holografie nesne bile diyemeyiz. Işık yani ee, birkaç kişiye verilen bir aslında statü simgesi de oluyor ya eskiden hani bu e, Mona Lisa'yı görebilenler gibi bir statü vardı zengin insanların gidebildikleri yerler vesaire Hı. olmasıyla şimdi de mesela zengin insanların satın alabildikleri şeyler olacaklar biraz daha statü belirtici olacak gidiyoruz ki müzeler kamusal alanlardır işte Sıramacım yağmur nazar. gibi herkese eşit yağarlar yani. falan hani bu olayı, konuyu nereye getiriyor acaba? kapitalizmin kölesi mi olacağız? <gülüyor> gibi. Ee, olan diyorum. olacak. Ne? Olan, olan müzeler olacak yani. Ay, umarım var da. Hepsi olmaz ya. Bilemiyorum yani. Biraz endişe verici çünkü çok kişinin kültürle bağlantısı sadece müzeleri olabiliyor. Hani çok çok biraz derin bir konu aslında bu. Kamusal olan ve müzet tartışması yaparken konuşalım bence bunu. Evet. Ee, diyorum ve Kaydımızın sonuna geldik sanırım. Daha doğrusu bölümümüzün. Ee, Biz dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ee, sonraki bölümümüzde Türkiye Müzeciliği ve Türkiye'deki müze kuruluşlarını, e, müzecilik derneklerini, vakıflarını vesairelerini konuşmayı düşünüyoruz. Ee, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Müzelik Sohbetler Kâr şema Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar: Emel Gülşah Akın, Gökçe Büyükmete ve Pelin Kahya Boran.